Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada birlikteyiz. Ben Ercümen Kürçay. E, programa Arap müziğinin divası Lübnanlı Feyruz'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. E, Li Beyrut. Feyruz için o şarkı söylediği zaman Orta Doğu'ya barış gelir derler. Hatta rivayet odur ki, e, Lübnan iç savaşı sırasında en kanlı çatışmaların tam da ortasında, radyoda Feyruz çıktı mı tüm gruplar silahlarını bırakır, Birer sigara yakar ve barış günlerinin düşünü kurarlarmış. Bu ne kadar doğrudur bilemiyorum ama bildiğim yaşadığı kent için şarkılar yazan birçok müzisyen dinledim ama hiçbiri bu kadar beni etkilememişti. Beyrut özellikle 1943'ten sonra uzun yıllar Orta Doğu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel merkezi, Arapçanın dışında Ermenici ve Fransızca konuşan insanların ...yaşadığı çok kültürlü, çok dinli bir barış kardeşlik kentiydi. 1970'li yıllardan başlayarak bir savaştan diğer bir savaşa koştu. Küllerinden bir türlü yeniden doğamayan, doğmasına izin verilmeyen bir Ankak kuşuydu adeta Beyrut. Tüm bunlar yaşanırken Feyruz şarkılar söylüyordu Beyrut'ta. Beni Lübnan toprağına ikin diyordu. Beyrut'u hiç terk etmeyen ve savaş boyunca yüzü gülmeyen fakat kentine ve insanlığa aşkı ve yıkımı anlatırken umudu asla yitirmeyen bir kadındı. Nuhad Haddad veya bilinen sahne adıyla Fehrus, Süryani Ortodoks Hristiyan bir ailede 21 Kasım 1935'te Lübnan'da dünyaya geldi. Geçen gün onun 85. yaş günüydü. Beyrut Patrikanesi'ne bakan, komşuyla paylaşılan bir mutfağı olan tek odalı, klasik bir Lübnan evinde, Arnavut kaldırımlı sokaklarda geçen çocukluğunun ardından müzikal yetenekleri onun günü geldi, Turkuaz anlamına gelen Arapça bir kelime olan Feyruz olarak önce Arap coğrafyasına, sonra Avrupa'nın, Amerika'nın Carnegie Hall, Albert Hall ve Olympia gibi konser salonlarına taşıdı. Yüzlerce şarkı yorumladı, yayınlanmış 85 albümü var. Albümleri çok sayıda saygın ödüller aldı, Rahbani kardeşlerin sahneye koyduğu 20 müzikalde rol aldı, 3 sinema filminde oynadı bin bir çeşit ırk, mezhep ve grubun aynı anda mevcut olduğu bir ülkede herkesim için ortak değer olmayı başarmış bir insandır Feyrous. Lübnan İç Savaşı sırasında ülkesinde kalarak ve sonrasında da yıkıntıya dönüşen Beyrut'un yeniden inşasında büyük moral desteği oldu. Bugün de o sadece çok dilli, çok dinli, çok gürtlü Lübnan'ın değil bütün Arap coğrafyasının sesi. Geçtiğimiz gün 25 Kasım Cumartesi günü Feyruz'un 85. doğum e, yıl dönümüydü. Ve biz de iki müzisyen arkadaşımla birlikte Açık Radyo'dan Feyruz'a şarkılarla bir doğum günü e, armağanı göndermek istedik. E, sevgili Mihrap Eski Ocak ve e, sevgili Süleyman Can Aslan Yürek bugün e, program kurumum oldular. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İnsanın kendisini anlatması çok kolay değil ama yani kendinden evet. söyler misin Antakya doğumlu olduğunu biliyorum. Evet Antakyalıyım orada doğup büyüdüm üniversite için Bursa'ya geçtim 17 yaşımda. Okul bitince de öğretmen mesleğine başladım. Daha sonra birkaç sene sonra da İstanbul'a geldim 2008'de geldim İstanbul'a. Evet. Müzik öğretmenliği yapıyorum evet. şarkı söylüyorum. Şey peki Feruz'un hani müzikle ilişkisi, olan ilişkisi çocukluklarına kadar gidiyor. Senin müzik yolculuğun nasıl başladı? Benim e, ailemin müziğe olan tutkusu sayesinde aslında annemin, babamın ve, ve daha doğrusu anneannemin de güzel sesiyle büyüdüm. Çok küçük yaşlarda, ilkokul çağlarımda şarkı söylerken öğretmenlerim fark ediyor. Fakat o yıllarda ne bir müzik lisesi ne bir konservatuar. Yoktu Hatay'da. Bu yüzden de liseye kadar sadece gitar çalmaya devam edebildim. Sonra 17 yaşında üniversiteye girdim. Müzik eğitimine başladım. Uzun bir süre, 4-5 yıl kadar. Uludağ Üniversitesi. Evet, Uludağ Üniversitesi. Üniversiteden önce Hatay'da yaşıyordun değil mi? Hatay'da yaşıyordum. Orada da aslında şarkı söylüyordum. Zaten böyle lisenin son iki... Yıllı diyebilirim. O yıllarda başladım şarkı söylüyordum. Sahnede de şarkı söylüyordum. Türküyle başladım daha doğrusu. Sonra işte üniversiteye girince eğitimle beraber bir süre ara verdim. Öğretmenlik e, tabii yorucu bir meslek. İkisi bir arada çok zor. Şu anda bile e, fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Peki okuldan sonra İstanbul'a yerleştin değil mi? Orada küçücük bir üç buçuk yıllık bir ara e, okuldan sonra Manisa'da çalıştım üç buçuk yıl. Daha sonra e, İstanbul'a yerleştim. Tayin hakkım olunca buraya gelmeyi tercih ettim. E, burada müzik yapabilme ve yaptığım müziği paylaşabilme olanaklarım var diye düşünerek buraya gel geldim. Bir dönemde üç deniz topluluğuyla çalıştığımı biliyorum. Evet, evet. Ferda Ereren ve Sevinç Ereren'in kurduğu Üç Deniz Müzik Topluluğu. Şarkı söylüyorsun. Bu... Ama aynı evet. zamanda enstrümanlar da çalıyorsun. Evet, gitar çalıyorum. Gitar, yan flüt ve piyano çalıyorum. Yani oyunculuk eğitimim de var değil mi senin tiyatro? Şöyle, müzikal oyunculuk. Yarı zamanlı, yarı zamanlı bir müzikal oyunculuk eğitimi aldım İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda. Bu da biraz yardımcı oldu yani şarkı söyleme konusunda evet. eğitim almak istiyordum. Peki şey bu ne tür müzikler dinliyorsunuz? Hı -hı. Yani batı müziği mi yoksa doğu müziği mi daha çok ilgimi çekiyor? Yani evet seçmek zorunda kalırsam e, batı müziğini seçiyorum nedense evet batı müziğinden önce Arap müziğiyle tanıştım esasen. Sonra eğitimle beraber önce klasik müzik işte sonra caz ve blues ilgimi çekmeye başladı. Ama bunların harmanlanmış hali en çok da daldığım müzik diyebilirim. Yani bir valsin içinde geçen böyle küçücük bir Arap namesi beni benden alıyor çünkü arabım ben evet. Ya da blues ile Arap müziğini birleştiren no blues gibi gruplar ilgimi çekiyor. Ee, ama içerisinde Arap müziği olması evet daha çok etkiliyor beni. Necilerimiz daha kendini senin ama ben yani her iki türde de çok iyiydim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Söyleyebilir kesin. Çok teşekkür ederim. Şarkilerin sözlerini, müziğini de kendin yazıyorsun, değil mi? Evet. Kaç bestesi? Evet, evet. Var ben... şey yani, e, şu şarkı. an e, önümde yani hazır olan sekiz veya on sekiz tane var. E, bir tanesi Arapça beste. İlk defa bu sene. Öyle bir çalışma hazırladım. Ee, toplam 10 tane bestem var. Çıkmış olan besteleri de eklersek eğer. Bu sene 2 tane e, single yayınladım. Şu an için 10 tane bestem var. İşte 8'i yavaş yavaş çıkacak. Tamam. Bittiği zaman o zaman yine bir program yapıyoruz. Seni Harika. Çok konuşacak. isterim. Öncefeyuruz sonra seni konuşacağız. Peki şey, Hı? Arap müziğinde sevdiğim müzisyenler hani sıralama yapsa şey? Ee, ya bu sıralamada tabii ki birinci sırayı Feyruz alıyor, ee, Ümü Gözüm ve çok sevdiğim Suat Masih. Ee, kadın şarkıcıları daha çok seviyormuşum onu farkettim şimdi. <gülüyor> Sabah Fakhri tabii onu da çok seviyorum. Peki onu çocukken dinledik. Şey i̇şte peki bu hani Feyruzun sesini ilk ne zaman duydun? Şey dinliyor mesela Arap ülkelerinde işte birçok radyo her sabah bir Feyruz şarkısıyla yayına başlamış. Yani her Arap günü bir Feyruz şarkısıyla başlıyor demek. Hani sanıyorum abartı olmaz. Yani Arap evet, Adasında tamam. ve yakın coğrafyalarda bir Feyruz dinlemeden büyümez çocuklar dinliyor. Yani çocukluğunda Antakya'dan Arap radyolarını dinleyebiliyor muydun yoksa yani Feyruz'u örneğin evet evet evet dinleyebiliyordun. Ee, annemden duyduğum ilk Feyruz'un şarkılarını annem Yemrsel'in marası ile çok söylerdi bugün de söyleyeceğiz zaten o genelde bulaşık yıkarken söylerdi ama e, Antakya'da Feyruz'u bilmeyen ya da dinlemeyen bir yaş grubu yok zaten şimdi belki bizden sonra gelen nesil çok tanımıyor olabilir ama e, şarkılarına yine aşinadırlar yani muhakkak bir düğünde bir etkinlikte duymuşlardır Radyolar da vardı ben çocukken, Arap Radyoları, hatta e, Arapça TV kanallar vardı ve izenirdi biz çocukken. Peki şöyle Can'la muhabbete başlamadan senden bir Teyruz şarkısı dinleyelim mi? Ee, oğlu Ziyad Rahbani'nin bestediği bir şarkı. Bir de hani şarkıda sana eşlik eden isimler sanıyorum Can Uğutçalı. Gitarda kim var? Coşkun Kaymak. Peki sen anons eder misin şarkıyı? Şarkı neyi anlatıyor? Hani Şarkı bir aşk şarkısı. Binti Şelebiya ile başlayalım istedik. Tamam. Ee, göçmen kızı olduğu söyleniyor Binti Şelebiya'nın. Ee, ve ona e, güzel sözler söylüyor. Badem gözüm, seni yürekten seviyorum, iki gözümsün, kalbimsin. Şimdi bunları böyle Arapçadan Türkçe'ye çevirince çok, gerçekten çok yavan kalıyor. Yani o Arapçadaki anlam çok daha değişik. Yine de çeviler bir aşk şarkısı diye. Yani, tamam. O zaman dinliyoruz. Tamam. Sonra. betluh ve Can Aslan Yürek Udu ile Coşkun Kaymakta Gitarı ile bu çok bilinen ve sevilen Ferus şarkısında Mihrap Eski Ocağı eşlik ettiler. Şimdi Can'la muhabbete devam edelim. Bu arada programı hazırlanırken Can'ın çok sevdiğim yönetmen Semir Aslan Yürek'in yayını olduğunu da öğrendim. Semir Aslan Yürek tam bir sinema emekçisidir. Uzun yıllar Rusya'da yaşadığı ve sinema eğitim aldı. İşte onun filmlerini izlemişsinizdir. Ki ben en çok konusu Antakya'da geçen ve Tuncay Kurtiz'in de rol aldığı Şelale filmi sevmiştim. Can sen de Mihrap gibi Antakya'ya öfendi değil mi? Evet hatta Mihrap'la aynı mahalleden sayılırız. Ee, yani ailelerimiz birbirini tanır. Ben ama tabii farklı olarak şöyle yani akrabalarım daha çok orada harbiye de ben İskenderun'da doğdum büyüdüm. Tamam. Hı -hı. Farklı olarak. Evet. O şekilde yani. Harika. Ama yani tabii ki uzak kalmadım o kültürden. Harika. Peki sen de kısaca müzikte olan yolculuğundan söz eder misin? Yani, hangi aşamalardan geçerek bugünkü o güzel uduna sesine ulaştın? Hı -hı. Ee, aslında udla başlamadım. Ee, başta şöyle e, ailem şöyle ilk başta ablam, e, abim en son ben a yani ailenin en küçüğü olarak e, ben Hı -hı. bağlama kursuna gittik. Oradan ben dokuz yaşında bağlama eğitim almaya başladım. Hmm. Ee, yani Türk Halk Müziği ağırlıklı beslendim aslında çocukluğumda. Çok fazla e, onu dinledim. Arap müziği, yani benim çocukluğumda, yani bizde Arapça kasetler vardı. Onlardan çalar dinlerdim. Ama tabii hmm. söyleyecek kadar yeterliliğim yoktu o yaşlarda. E, sonradan e, artık üniversite dönemine geldiğimde biraz... Hmm. E, Anladım. Daha farklı enstrümanları da geliştirmeye başladım. Ama bu yandan bağlama da bayağı bir ilerledi. Aslında şu an branşım normalde bağlama ama ikinci branşım olarak çalıyorum. Çok iyi ama kayıtlar dinleme <gülüyor> şansım oldu. Ee, harika. Peki senden bir şarkı dinleyelim mi şimdi? Ee, sanıyorum bir e, şey bir uzun hava gelecek önce. Evet, uzun hava, e, Mijana deniyor bizim oralarda. Mijana ve Ataba olmak üzere isimlendirilir sahil kültürü olarak geçen yani hmm. bu sahil işte Antakya'dan başlar Laskiye Tartus hatta yani Lübnan'a kadar gider hmm. ee, öylesinin öyle bir kültürdür geniş bir ee, yani geniş geniş bir yani direkt sahil boyu açıkçası yani birbirine şeyler hani Arapçalar da birbirine benzer diye biliyorum yanlış mı varsa tabii ki bilenler güzeldir Nusayri kültüründe olan bir şey değil mi yani. e, tabii Nusayri yani, Nusayri kültüründe olan ama tabii ki sadece bizim e, Arap alemlerinde değil. Hı hı. Yani genel olarak yani o sahil boyunda yaşayan Arapların tamamını kapsayan bir kültür aslında bu. Hı, Ortak anladım. bir kültür. Anladım, anladım. E, peki uzun havadan sonra e, söyleyeceğin şarkıdan da kısaca söylersen e, bizim o Sanıyorum bu bizim hani şey diyebildiğimiz eee şarkı evet yani Erkin Koray'ın Şarşkin olarak düzenlediği bir şarkıdır. Ee, bu bizim orada çok fazla söylenir. Hatta yani emin olmamakla birlikte bir bilgisi vardı. Yani bura, bu şarkının yöresinin Antakya olduğu hmm. söylemişti bir arkadaşım. Hmm. Yani kesin doğru olmayabilir bilemiyorum. O ama tamam. Şöyle e, bizim orada çok sevilir. Yani en çok bilinen eserlerden biridir hatta. Aynen. Öyle söyleyeyim. Peki o zaman şimdi senden dinliyoruz. Ahlan ve هجرت الدار يا خلي محلك وكاس المر من يدي محلها هل هجرت الدار يا خلي محلك وكاس المر من يدي محلها Alawat zur ya sahip mahallek Iddi ya ridhul ahlabil habayab Ya Yani yani Ali, Ya Ali Hey, hey, hey Inşallah bir günü Sema'in hababine Inşallah bir günü semi aynin habibina şamla begunu semi aynin habibina yedar and love and happiness and happiness oh my God, your love and happiness مهما بالدني شلنا لا بدهن عضى ارض لحب يا عيني يا İnşallah bikuonu semağın hababına. İnşallah bikuonu semağın رجلي يا العين مليتين 12 Sahlan ve sahlan ve merhaba din bilijen, lakin adwar işl vardı, sözumur lan manjen. Ne جسري العديد فوق الجبال والغاية لماتهم لما كنهم عمايم خضر يا محلى قعداتهم أي مات يصير العصير والصير كناتهم ونبس هدوم العرس وحنيت أيها العين مليت Can Aslan Yürek'ten bir uzun ve ardından bir şarkı dinledik. Şiirleri bir dinden diğerine çevirmek çok Kolay değil ama hani sanırım bu çevirileri siz yaptınız değil mi Mihrat? Evet, bir kısmına tabii yardım almak zorunda kaldık. Çünkü bu Arapça bizim Antakya'da konuştuğumuz Arapçadan tabii zaman zaman fark ettiği yerler olabiliyor. Çevirileri okuduk fakat böyle bilirsiniz hani Google Aha. Translate. Olduğu zaman ne kadar anlamsız çeviriler oluyor. Aynen. Biz de onun üzerinden biraz da böyle şiir tadında bir çeviri yapmaya çalıştık. Yardım bence, aldık Emir Yusuf Çimen diye bir arkadaşımızdan da destek aldık tabii ki. Bence şarkıların duygularını çok iyi yansıtan çeviriler olmuş. Şimdi sıradaki şarkıyı da senden dinleyelim mi? Evet. Şarkı e, Ya Mırsalil Merasil biraz önce bahsetmiştim. Annemden ilk duyduğum e, Feruz şarkısıydı. E, ya Mırsalil Merasil aslında postacı. E, biz burada elçiliği çevirdik. Aşık bir kadının e, sevgilisine göndermek istediği mektupları. Sarı bir mendile sarıp gönderdiği. Postacıdan da dönerken sevgilisinden bir parça kağıt, bir fotoğraf belki getirmesini istemiş. Birbirinden uzak olan iki aşığın e... Güzel. O zaman şarkıyı dinliyoruz. <gülüyor> شي صورة على الورق <تصفيق> اكتب اشعار اسمه على صورة وبتجيب لي من نوتة قرشي ورقة شي صورة على الورق اكتب اشعار اسمه على صورة ولما بتكلم ben men değil. Ya Sırada bir şarkı daha var. Ee, yine senden dinleyelim. Sıradaki şarkı Haber Tek. Seni sevdim demek. Yine bir aşk şarkısı. Biraz çevirisinde çalıştık. Okumak isterim. Soğuk günlerde, kışta, sokağın ıssızlaşıp kaldırımların göl olduğu vakit. Eski evinden çıkıp gelir kız. Adam bekle beni der ve gider. Unutur adam kızı. Kız kışla beraber hep gider. Sevdim seni yaz mevsiminde ve kış mevsiminde. Bekledim seni yazda da, kışta da. Gözlerin yaz idi. Gözlerim kış. Buluşamadık böylece sevgilim. Diye böyle karşılıksız bir aşk hikayesi. Çok güzel. Şey, Feruz 1975'te bu şarkıyla Avrupa'da ilk kez tanınmış biliyor musun? Fransız, bir Fransız televizyonunda bir programa çıkmış evet bu şarkıyla ilk kez Avrupa kamuoyunun tarafından tanınmış. Şimdi şarkıyı mihra, mihraptan dinliyoruz. <gülüyor> Büçeyif ne darbattı, bıçkı. Ve yunakı Babil'den sonra programı Can Aslan Yürek'ten dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam edecek. Şarkıyı anlatmak ister misin Can? Meslemi aleynel hava, üzerimize doğru hafiften bir rüzgar esti, vadinin ayrıldığı yerden. Ey rüzgar, yalvarırım rüzgar, vatanıma götür beni. Ey rüzgar, ey aşk ile uçuşan rüzgar, dağılmış haldeyiz. Pencere başında baktığım fotoğraftaki yere götür beni, ey rüzgar. Gurbette büyümekten korkuyorum ey kalbi. Vatanımın beni tanımamasından korkuyorum. Al beni rüzgar, al da toprağıma götür beni. E, gurbette kalmış, memleket hasreti çekmiş birinin şarkısıdır aynı zamanda. Peki, o zaman senden dinliyoruz. bi şu güne بقوم احكي يحكي هوا بلادي خدني خدني خدني على بلادي الناس سمعا Sırada peş peşe dinleyeceğimiz iki şarkı var. E, şarkıları anons etmek ister misin Mihrap? Yine bir aşk şarkısı. Biz de hep aşk şarkısı seçmişiz bu sefer. Evet. Firuz'un koleksiyonu da aslında aşk şarkıları ağırlıklı. Vatan ve vatan hafif ve aşk şarkıları. Evet. Big top istemek. Adını yazarım sevgilim yaşlı bir kavak ağacına sen ise yoldaki kumlara yazarsın. Yarın kış gelince yaralı hikayelerimizin üzerine yağmur yağarsa adın kavak ağacından silinmez. Benim ismim yoldaki kumlardan silinir. Karşılıksız bir aşk hikayesini anlatan bir şarkı. Diğeri de e, Ken Uze Menüken. Bu şarkıda Türkiye'de çoktandır anladım senin gözün dışarıda diye bilinir. Açlıf ekranında seslenilmiş şarkıda eee aslında Feyruz'un şarkısı tabii ki would be in with the... manukan feed the cannibals and build it bilden sonranın sonuna geldik. Bugün programda iki gün önce 21 Kasım'da 85 yaşına giren Lübnanlı Feyruz'u konuşup program konukları Mihrap Eski Ocak ve Can Aslan Yüreğin seslendirdiği şarkılarla ona bir selam göndermek istedik. Peki Mihrap dinleyicilerimiz senin çalışmalarını nereden dinleyebilirler? Ben çalışmalarımı Spotify'a yüklüyorum. Aynı anda YouTube'da da bulunabilir. Mihra eski yaz yazılınca bulunabilir sanıyorum kolay bir şekilde. Sanal medyada e iTunes, Spotify ve YouTube'da bulunabiliyor çalışmalarım. Keşke daha uzun sürebilse dediğim programlardan birisi oldu bu program. Şarkılarınız için, davetimi kabul edip katıldığınız için sağ olun, var olun. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Sağlıkla kalsınlar, müzikle kalsınlar. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Son şarkıyı Feruz'dan dinleyeceğiz. Programın başında Mihrap bu şarkıyı söylemişti. Bu şarkıyı Mihrap'la tanışmamıza vesile olan sevgili abimiz Adnan Genç için çalmak istiyoruz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay, Mihrap Eski Ocak ve Can Aslan Yürek'te birlikte Feruza uzun ve sağlıklı bir yaşam. Sizlere de sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. için Açık Radyo dinleyicisi Nihal Saruhanlı'ya teşekkür ederiz.